Ayşenur yedi yıllık evli ve iki çocuk annesi bir ev hanımıdır. Hayır demekte zorlanan, etrafındakilere sınır koyamayan, tartışmaktan ve kavga etmekten kaçınan birisiymiş. Eşi tarafından uğradığı duygusal manipülasyonlar kendisini yıpratsa ve içine kapanmasına sebep olsa da içinde tarif edilemez bir öfke birikmiş. Kocasının ailesi baskın ve kontrolcü tavırlarıyla evliliklerine müdahale eder, evdeki olup bitenlerden haberdar olmak ister, her akşam telefon görüşmesi yaparlarmış. Ayşenur ikinci doğumunu yaptıktan sonra kayınvalidesi her gün görüntülü konuşmak ister, torununu özlediğini söylermiş. Bu istediği olmadığında oğluna gelini Ayşenur'u şikayet edermiş. Ayşenur hem yeni doğan bebeğiyle hem de kızıyla ilgilenirken kayınvalidesinin bu isteğini yerine getirememesi, getirmesinin mümkün olmadığını söylediğinde kocası annem torunlarını çok özlüyor. Gelip gidemiyor. Ne yapsın kadın? Anlayış göstersen ne olur? İdare ediver. Ölüp gittiğinde içine dert olur diyerek karısına suçluluk duygusu aşılarmış. Ve Ayşenur kendisini istemediği halde ...uzun süren görüntülü görüşmeler yaparken bulurmuş. Eşi ailesine sınır koyamadığı için... yaptırmak istediği şeyleri vicdan yaptırdığından... ...Ayşenur çok yorulmuş. Birkaç kez eşinin isteklerini reddettiğinde... ...eşinin sofraya oturmadığını, sessizliğe gömüldüğünü... ...fark eden Ayşenur evliliğinde sorun çıkmasın diye... ...sonunda pes eder ve ne isteniyorsa yaparmış. Çünkü eşi senin ailen burada her zaman görüyorsun gelip gidiyorlar ben yalnızım ailem uzakta bana bu konuda destek olsan ne olur eline mi yapışır diye diye karısının suçluluk duygusunu pekiştirmiş. Evet bakalım uzmanımız bugün duygusal manipülasyondan korunmak adına bizlere neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. efendim yeni bir canlı yayınla adım adım insanla bizler geldik evlerinize konuk olduk. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Duygusal manipülasyon öğreneceğimiz çok şey var bugün. Programın başındaki öykümüz Ayşenur'a da değineceğiz. Tabi Ayşenur'un nezdinde şu an ekran başında sizler varsanız ve bu öyküye benzer mağdur ya da mağdur edenseniz lütfen bizlere adım adım insan. Gelsin arkadaşlar, adım adım insan Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var, biz, bugünkü uzmanımız, bu konuda bizi aydınlatacak olan uzmanımız, psikoterapistimiz Melek Aslanbenzer hocamız. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Tuba Nasılsın? Barcığım. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok da mutluyum. Hem güzel bir konu hem de seninle konuşmak, konuşuyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Eyvallah. Ee, şöyle hani böyle klasik, duygusam, duygusam ne demek? Terimsel, biz böyle kitap bilgilerini sevmiyoruz. Sohbet havasında olsun istiyoruz. Şöyle sorsam ben hemen böyle. E, yeryüzünde duygusal manipülasyon yapmayan insan var mıdır? Hepimiz mi mağduruz? <gülüyor> yani Mevlana falan belki yapmıyordur bilmiyorum. Değil, <gülüyor> değil mi? Önemli. Yani belli bir yani, olgunluğa sahip. Yani evet, belli olsun? bir olgunluğa erişmiş olmak lazım. Hepimiz yapıyoruz aslında duygusal manipülasyon. Önce bu gerçeklikle başlayalım. E, istedim. Çünkü asa manipülasyon demek kelime anlamında belki söylemek lazım herkes bilmiyor olabilir ne olduğunu bizim kullandığımız anlamıyla duygusal manipülasyon dediğimiz şey bir ötekinin duygularını ve düşüncelerini kendi isteklerimiz doğrultusunda yön değiştirmesini sağlamak diyebiliriz kısaca. Yani dolayısıyla hepimiz istediklerimiz olmadığında işte ya da bir şey arzu ettiğimizde ya da talep ettiğimizde bunu bazen açıkça ifade ediyoruz ama bazen işte naz yapabiliriz. Ondan sonra işte bazen anlaşılmayı bekleyebiliriz. Çok insani şeyler bunlar bu tür beklentiler ve ilişkide de aslında bunlara da yer var bir taraftan da. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz ve hiçbir zaman olmayacağız. Dolayısıyla da hepimiz zaman zaman yapıyoruz duygusal manipülasyonu. Ama biz bugün bur burada gerçekten ağır manipülatif durumlardan artık yoğun suçluluk duyguları hissettirilen yalanların alışkanlık haline getirildiği antisosyale kayan ve biyotekinin hayatını çekilmez kılan durumlardan bahsediyor olacağız yani dolayısıyla bu anlamda ikiye ayırmak gerekiyor manipülasyonu çünkü hani biz şimdi konuştukça izleyicilerin şöyle bir duyguya kapılacaklarını da hissediyorum bir taraftan. Aa, ben de bunlara benzer şeyler yapıyorum zaman zaman. Yani bu bütünüyle büyük bir problem değil. Çünkü ilişki en temelde sağlıklı kurulmuşsa, birbirimize karşı, kendimize karşı dürüstsek, ilişkide sorumluluklar alıyorsak, hatalarımızı kabul etmeye eğilimliysek, ee, burada yaptığımız ufak tefek şeylerin çok insani olduğu şerhini düşmek e, iyi olabilir. Hı hı. O zaman şöyle diyebiliriz duygusal manipülasyonu, antisosyal ya da e, psikopatik durumumuz hı hı. yoksa e, biz iyi niyetle de yapabiliyoruz. Farkında olmadan da yapabiliyoruz. Bazen çok hisselleştirmiş oluyoruz. Çünkü istediğimiz bir şey iyi olalım, hı hı. geçinelim ama e, tabii bu... Farklı şeyleri de beraberinde getirebiliyor. İyi niyet bazen bir bombaya dönüşebiliyor değil mi? O evet iyi niyet çok ayırıcı bir şey değil bence bu noktada. Çünkü bazen manipülasyon yaptığımızın farkında olmuyoruz ama çok ajit edici bir şekilde yap yapıyor Yapabiliyoruz. Dolayısıyla mesela özellikle anne babaların yaptığı manipülasyonlar buna en iyi örnektir. Başlayalım mı? Anne baba çocuğuna nasıl duygusal manipülasyon yapar örneklerle? Yani şimdi konumuzda da hikayemizde de bir anne baba öyküsü olduğu için aslında yani çok oğlunu manipüle eden bir anne var orada da zaten. Yani işte torununu görmek istiyor çok haklı görüyor gerekçelerini. Belki bir sürü insan haklı görebilir bu gerekçeyi, İşte pandemi gelemiyoruz, torunumuzu görmek hakkımız vesaire falan gibi. Dolayısıyla hani yaşlıları üzmemek, hatırlarını kırmamak, gönüllerini kırmamak gibi şeyler var. Sevgi üzerinden yapılan manipülasyonlar var. Değer Verme üzerinden yapılan manipülasyonlar var. Küsme üzerinden yapılan manipülasyonlar var. Ee, borçluluk ve minnet hissettirme üzerinden yapılan, özellikle anne baba kısımlarından şu anda e, söz ediyorum. E, yapılan manipülasyonlar var. Ve biz çocuklar olarak bunlara çok fazla takılıyoruz. Neden takılıyoruz? Belki bugün bu hayat, yetişkinlik hayatımızda çok kolay e, çözümleyebileceğimiz şeyler olmakla birlikte çocukluk yaşantılarında bize bu yapıldıysa o sevgi kaynağına muhtaç olduğumuz için... E, Oraya takılan bir yaşantı söz konusu. Dolayısıyla bunu yetişkin hayatında da aslında karı koca ilişkilerinde tekrar eder bir hale gelebiliyoruz belki. Dolayısıyla bu anne baba manipülasyonları o iyilikle yapılan manipülasyonlara, iyi niyetle yapılan manipülasyonlara çok güzel örnekler aslında. Buradan belki biraz o mağdur şeyini konuşabiliriz. Kesinlikle. Yani kimler manipülasyona daha çok uğruyor? Yani mağdur oluyor. Hı hı. Hani hayatı çekilmez hale geliyor. Hı hı. Bunlar nasıl kategorize edilir? Yani tanınır mı, görülür mü dışarıdan? Çünkü onları şikayet eder halde buluyoruz ya bazen etrafımızda. Hissediyoruz da onları. Kimler en çok manipülasyona uğrar? En çok, man ya aslında manipülasyona uğrayanların da, manipüle edenlerin de benlik duyguları oldukça, özbenlikleri oldukça zayıf ve gelişmemiş insanlar oluyorlar. Dolayısıyla bir ötekinden sevgi alma değer görme, bir ötekinin onayına muhtaç olma pozisyonundaysa bir kişi zaten manipülasyonla bütün kapılarını açmış demektir. Yani dolayısıyla aslında burada belki şey konuşuyor olmamız lazım. Hani patya korunmanın yollarına da geçmek istemiyorum ama e yani kendi değerlerimize hakim miyiz? Kendi değerlerimize sahip çıkıyor muyuz? Kendi değerlerimiz ya da kendi yaşantımıza dair işte bir takım prensiplerimiz var mı? Biz mesela anne baba olmaya ne anlam yüklüyoruz? Anne olmaya ne anlam yüklüyoruz? Eş olmaya ne anlam yüklüyoruz? Burada ne kadar bizim için değerli? Ne kadar fedakarlıkta bulunabiliriz? Bununla ilgili kendi çizgilerimiz, kendi sınırlarımız var mı? Bunun üzerine kafa yorduk mu? Oturup düşündük mü? Yazıp çizdik mi? Çünkü bunlar eğer bizim içimizde sağlamsa, yani hep şöyle... Bir şey geliyor aklıma. Beş parmağın olduğunu ispat etmeye çalışır mısın? Yani Çok güzel. beş parmağım olduğunu ispat etmeye çalışmıyorum ben hiçbir zaman. Hiçbirimiz de bunu yapmıyoruz. Biri gelip bana dese ki senin altı parmağın var güler geçerim sadece buna. Çünkü eminim beş parmağım olduğundan. yani Dolayısıyla ben bir evlilikte eş olmakla ilgili anne olmakla ilgili değerlere sahipsem ve bu değerleri elimden geldiğince yerine getirdiğimden eminsem. E, dolayısıyla kim ne derse desin bana. Bu şöyle bir şeye de gitsin istemiyorum Tuğba bir taraftan. Ben böyleyim. Ha, ben böyleyim. Ben böyleyim, kabul benim, edersen. Benim Hayır böyle bir şey değil. Yani o değerler sistemi içerisinde de hatalar, kusurlar yapabiliriz, eksikler yapabiliriz. Ama belli bir çizgide olmaktan bahsediyorum. O çizgiyi kendine şiar edinmekten yani bahsediyorum. Yani askeri müşterekte orayı yapabiliyor olmak, beklentileri askeri müşterekte karşılıyor olabilmek. Kendim için de böyle değil mi? Evet. Yani çünkü şu ayrımı aslında, şu ayrımı sağlıyor. Ya yani Ben böyleyim, bunlar benim doğrularım diye dayanmışlar atmak değil de birbirini eleştirdiğinde evet benim doğrularım bunlar. Benim anne olmakla ilgili kriterim atıyorum somut anlamda söyleyecek olursam günde bir saat çocuğuma kaliteli vakit ayırmak benim anneliğim için önemli bir ölçüt. Eğer bunu yapabiliyorsam daha müsteri hissediyorum kendimi. Ama koca Ama, geliyor diyor ki sen nasıl bir annesin çocuğunla beş saat ilgilen. Evet mesela tam da bunu söyleyecektim. Ben ee, aldım ağzına. Evet aynen e, iyi oldu. E, o zaman şunu yapabiliriz. Yani burada ya ben Allah kahretsin bir saat ilgileniyorum ve kötü bir anneyim demek yerine. Hı. Ya bir saat ilgilenmek benim annelik duygum için, benim annelik değerim için yeterli bir şey. Ama belli ki eşim biraz daha fazla ilgilenilmesine ihtiyaç duyuyor çocukla. E, onun ihtiyacına ne kadar esneyebilirim? Hı hı. Gibi bir soruyu getirebilirim kendime evet. o zaman. Dolayısıyla evet. duygusal anlamda bir çatışmaya girmekten de kaçınmış olurum böylece karşımdaki kişiyle, partnerimle, eşimle, arkadaşımla. Bu benim değerim ama onun da bir değeri var. Kesinlikle. O zaman eleştiriliyorsak o eleştirinin amacı benim içime bir soru işareti bırakma olmalı. Hı -hı. Değersizleştirme, yargılama olmadan bir soru işareti bırakıp bir öngörü, içgörü sahibi olabilsem zaten bunu yapacağım. Karşımdaki de aynı şekilde ee, ama eleştiri manipülasyon tekniği ise kullanılırken Hı. bu sıkıntı işte. Evet onu şöyle anlayabiliriz zaten aslında ee, yani biri bize eleştiri iyiye tabi tuttuğunda bizi herhangi bir konu için eleştirdiğinde gerçekten ben kendime dönüp ya evet bu, bu da olabilir mi diye düşünürken buluyorsam eğer burada çok büyük bir problem yok eleştiren açısından da benim kendi özbenliğim ve bununla ilgili saygı e, algım açısından da ama eğer şunu yapıyorken buluyorsam kendimi bu eleştiri geldiğinde yoğun suçluk duyguları hissediyorsam yoğun aşağılanma hissediyorsam ya da öfke, ya da öfke hissediyorsam o zaman dönüp önce bir kendime bakacağım benim bu konuyla ilgili öz değerim tam mı, bu konuyla ilgili sınırlarımı belirledim mi somut anlamda, değerlerim belli mi eğer burada bir problem yoksa karşımdakine bakacağım o zaman karşımdaki bana bir şey yapıyor çünkü bununla ilgili olarak yani eleştiriyorum adı altında ya da işte fikrimi söylüyorum adı altında beni aşağılıyor olabilir hı hı. beni işte ne bileyim yargılıyor olabilir ya da beni bana zorbalık yapıyor olabilir. Manipülasyonun çeşitlerini zaten konuşuruz biraz evet. sonra. O zaman geçerim. Bu tamam. kadar hani yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor olabilir. Manipülasyon teknikleri duygusal anlamda neler? Ee, yani aslında böyle bayağı var ama böyle temelde 6-7 tanesi yani En belirgin, evet, en çok belirgin. kullanılan, daha doğrusu en çok, en çok başvurulan. En çok başvurulan, en çok kullanılan, en böyle belirgin olan bir tanesi çok temiz bir şekilde yalan söylemek. Ee, yani hani işte... Yalan söylemeyen insan yok hani bu arada ama başa dönecek olursak, yaptığımız tanıma dönecek olursak biyotekinin duygularını, düşüncelerini kendi arzularımı gerçekleştirmek üzere yönlendiriyorum ben bu yalanla. Nasıl yönlendiriyorum? Ya açıkça yalan söylüyorumdur bir konuyla ilgili. Hı hı. Atıyorum işte seyahate, tatile çıkıyorumdur ama işte iş seyahati diyorumdur ona. Bu çok açık bir yalan. Ondan sonra ya da gerçeğin bir kısmını gizliyorumdur. Hmm. Yani doğru söylüyormuş gibi de hissettirir çünkü bu insana. A, yemeğe çıkacağım dersin gerçekten yemeğe çıkacaksın. Hile-i şerriye diyorlar çıkacağım? buna ama kiminle çıkacağını söylemezsin. Hmm. Gerçekten yemeğe dur ama partnerinin asla istemeyeceği, hoşlanmayacağı. Ee, Hatta belki işte ne bileyim onun incinice bir şey yapacaksındır. Dolayısıyla da aslında bu doğruyu söylediğin anlamına gelmez. Böylece partnerinle arandaki ilişki de bozmamış olursun. Çünkü oradaki ilişkinin de bozulmasını istemiyorsun. Yani manipülasyonun amacı şudur. Her şey benim istediğim gibi olsun. Hiçbir şeyin bedelini ödemeyim. Hiçbir şeyin sorumluluğunu almayayım. Dolayısıyla işte yalan en açık manipülasyon çeşitlerinden bir tanesi. Bütünüyle yalan söylemek ya da gerçeğin bir kısmını gizlemek olabilir. Ee, onun dışında e, suçlu hissettirmek zaten en önemli manipülasyon şeylerinden birisi, tekniklerinden Mesela, bir tanesi. örneklendirelim mi? Yani aslında aslında çok... gerek yok diyorum Ayşenur. Evet, suçlu hissediyor çok. Evet. Su, Barış olmadığı halde öyle. suçlu hissettirmek. Hmm. Yani suç suçu olan birine suçlu hissettirmekte bir problem yok. Hmm. Hatta Siz bu suç bile. Evet, hatta bu gerekli bir şey ki yaptığını fark edebilsin. <gülüyor> evet. Ama hiçbir suçu olmayan birine bunu nasıl ayırt edeceğiz? Mesela böyle bir soru gelebilir. Ee, bunu şöyle ayırt edeceğiz. Yani Ayşegül'ün işte kayın çocuğunu saatlerce görüntülü konuşmada işte göstermek gibi bir zorunluluk hikayeyi ilk okuduğumda benim aklıma gelen şey şu oldu. Yani bu adam neden? Neden konuşmuyor annesiyle görüntülü saatlerce de karısını buna zorluyor. Hı hı. Ee, yani hani böyle bir zorunluluğu yok hiç kimsenin. İşte bu değerleri kim belirliyor? Ee, bu değerleri belirleyen şeyler bizim sınırlarımız. Ondan sonra işte aslında kendi birey olarak verdiğimiz kararlar. Çünkü hiçbirimiz zaten kültürel değerlerden bağımsız değiliz aslında. Ve çok duygusal olarak e, şunu hissederiz yani bu... Ee, nasıl diyeyim bir mağazaya girdiğimizde de mesela bir mağaza satıcısı sizin düşünmenize fırsat vermeden gelip karşınıza. manipüle çok kimliğe evet, yani işte, bu konuda. Evet yani işte birkaç saat sonra bu fiyata ve bunu bulamazsınız gibi mesela atıyorum yani. Yalan işte. Ha? Yalan bu da yalan yöntemi. Yani yalan ya da işte seni e, hani bir an önce onu almak konusunda yönlendirme şeyi. Belki yalan değil belki gerçek ama yalan. E, e, bir, bir pazarlama tekniği yani. Ama sen istemiyorsun ee, almayı ve almış buluyorsun. Evet aynen almış buluyorsun. Zaten manipülasyonun en önemli göstergelerinden birisi de budur. Yani ben bunu yapmak istememiştim ki gibi bir his oluşur insanın üzerinde. Ee, yani birden onu yapmış bulursun evet. kendini ve o yüzden e, mesela manipülasyona uğradığını aslında kişi içten içe hisseder. Çünkü bir tuhaflık vardır durumda. Yani bir şeye zorlandığını hissedersin ama düşünecek fırsatı bulamazsın kendinde. O yüzden şey çok kıymetli. Bir saniye, bir dakika burada ne oluyor diye o anı durdurabilmek. Ee, birkaç dakikalığında bile olsa düşünmek için izin istemek. Ee, burası kıymetli bir şey. Buraya nereden geldim? Buraya. Biz Ayşenur'un suçluluk duygusu var ya. Hani değerleri kim? Sınırlardan geldik belki. değerlerimizin ne belirliyor? Ne belirliyor? Hani? Evet. Kişisel değerlerimiz belirliyor ama zaten şu, şu anlaşıl istiyorum yani e, o zaman çok mu bencil olacağız? Herkes kafasına göre mi hareket edecek? Yok hepimizin utanç duygusu var, hepimizin kültürel değerlere karşı eğer sağlıklı insanlarsak, sosyopat değilsek, antisosyal değilsek zaten bir e, şeyimiz var yani büyüklere saygı, işte dini değerler, kültürel değerler buna dair bir e, Nasıl diyeyim, hassasiyetimiz var. Dolayısıyla bu hassasiyetleri de gözeterek herkesin kendi iç dengesini bulmasına izin vermek lazım. Yani kayınvalidesiyle hiç görüşmemek mi, saatlerce görüşmek mi diye sorsak mesela hmm. şey, Ayşenur'a. O kendi içinde bunu tölere edebileceği bir zaman mutlaka bulacaktır zaten. Yani atıyorum her gün 10 dakika arayabilirim ben kayınvalidem ama burada farkındaysak eğer Nura A açılan bir alan yok. Bu kadının ne hissettiğine dair, neyi tercih edebileceğine dair, bununla ilgili nasıl bir yol, orta yol bulunabileceğine dair. Ayşenur'un varlığına dair herhangi bir şey konuşulmuyor bu hikayede. İsteyen var, isteyeni mani iste isteyenin manipüle ettiği var. Manipüle edenin de manipüle etmeye çalıştığı Ayşenur var. Ve Ayşenur da hayır diyemediği için belki onun hayır diyememesini de konuşmamız gerekir. Hı hı. Ayşenur niye hayır diyemiyor? Hı hı. E, manipülasyonu konuşurken e, aslında bunu da konuşmamız Kaybetme lazım. Kaybetme korkusu olan insanlarda biz bunu hayır diyememeyi düşünebilir miyiz? Bir şeylerden korkuyor. Evliliğinin bitmesinden korkuyor birçok kadın. Eğer bir şekilde sınır koyamıyorsa. E, ya da daha çok şiddete maruz, daha büyük zorbalığa maruz kalmaktan. Hı. Evet yani e, evliliğin bitmesi çok uç bir nokta. Yani hani o kadar büyük bir şeyden korkmak da gerekmiyor manipüle olmak için. Hı hı. E, daha küçük şeylerden korkarak da manipüle olabiliyoruz. E, belki oradaki kaygı bizi evliliğin bitmesi gibi bir fanteziye zorluyor olabilir ama esas korktuğumuz şey daha başka, asla başka küçük yani o sırada işte eşin e, yargılaması mesela. Benlik yani, ya de değerimiz eğer düşükse, şeyse düşükse e, eş Bizi yargılayacak diye korkarız hı hı. ve ona uyumlanmak isteriz. Hı hı. Dolayısıyla da bundan korktuğumuz için sözümüzü söyleyemeyiz. Yani anneme cephe alıyorsun sen benim ailemi sevmiyorsun gibi bir düşünce hasıl olmasın kocasının hı hı. zihninde diye. Bu anlamda sınır koymaması, hayır diyememesi. Ayşenur üzerinden giderken öyküyü değerlendirip belki yine sorulara geçeceğim ama e, burada bir de Ayşenur'un ailesi o şehirde, bulundukları şehirde olduğu için acaba Ayşenur'un ailesine karşı da eşi cephe alacak mı korkusu? Benim ailem buraya gelirse nasıl davranır, ne yapar? Her şey olabilir zihninde. Bir sürü ihtimali aslında konuşmuş olduk değil mi hocam? Evet aynen öyle. Yani e, temelde aslında yoğun bir kaygı oluyor e, manipüle edilen kişilerde. Yani sevilecek miyim? Kaygının ne olduğu önemli değil. Hı hı. Ee, kaygının bir takım sebepleri olabilir. Beğenilecek miyim? Sevilecek miyim? Değer görecek miyim? Hı hı. Ee, kaybedecek miyim hı hı. partnerimi? Ee, şiddete uğrayacak mıyım? Ee, Sözel, psikolojik ya da fiziksel şiddet olabilir bu. Evet. Kişi'nin yaptığı da aslında birazcık şiddet içeren bir şey, Hı. psikolojik şiddet içeren bir şey, cezalandırıyor aslında. Ya yani manipülasyonun yollarından Sofraya birisi de budur, evet, tehdit ve değil değil cezalandırma. Mi? Şey Sofraya şey. oturmama, bir cezalandırma biçimi aslında. Yani tamam, sen, sen bunu yapmıyorsan, ben de bunu yapmıyorum o zaman şeklinde. Bir cezalandırma. Burada en temel şey aslında bu tür şeyler hepimizde var olabilir bu arada. Buradaki en önemli meselenin ben bunları konuşabilmek olduğunu düşünüyorum. Dürüstlük olduğunu düşünüyorum. Yani annesine hayır diyemeyen aslında belki de bu adamcağızımız yani. Dolayısıyla hani e kadına gidip şunu söylese bambaşka bir yere gelebilir nokta. Ya ben bu kadına hayır diyemiyorum durduramıyorum. Hani niye annemi kırıyorsun incitiyorsun yerine beni kırma diye. Ben zordayım bana yardım et dese mesela daha başka samimi. bir şey olacak. Daha samimi evet, Daha samimi, kendi duygusuna sahip çıkan bir şey çünkü. Hı hı. E, ama orada işte kadını suçlama var, e, değerler üzerinden işte şey hissettirme var, e, belki yetersiz hissettirme var, aşağılama, yargılama. Ne derseniz deyin suçlama, tehdit. Cezalandırma Peki. hepsi var. Peki Melik Hocam bir insan herhangi bir ilişki biz karı koca üzerinden öykümüz ama duygusal manipülasyon sadece karı koca arasında olan bir şey değil. Anne çocuk dedik iş yerinde İşiklerde iş arkadaşları var. hatta dostluklar arasında da olabilir. Evet. Sen dostum dediğin bir insan tarafından manipüle edilebiliyorsundur. Nasıl anlarsın işaretleri var mı bir ilişkide? Var bence var. Aslında iki tür manipülasyon var. Bir böyle olumlu görünen manipülasyonlar vardır. Yani yüceltirler. Mesela o da bir manipülasyon çeşidi. Onu övme mi? Evet övme. Yani yüceltme işte partner ilişkisinde özellikle çok yoğun böyle sevgi bombardımanına tutma. Ondan sonra işte aşk dolu işte mesajlar vesaireler falan. Temelde karşı tarafı kontrol etmek olduğu için amaç bunun işte öyle ya da böyle yapılanını yani biz şu ana kadar hep şey gibi konuştuk. Çünkü kötü hissettiren Hı -hı. bir manipülasyon çeşidi gibi konu Yani manipülasyonu kötü hissettirmeniz İyi şey hissettiren konu. manipülasyonlar da var. İyi hissettiren manipülasyonlar da var ama çok yanıltıcıdır. Gerçek olmaktan uzaktır. Ee, yani işte çok aşırı fedakarlıklar mesela. Hı -hı. Şu alttan alta bir tuhaflık olduğunu hissedersiniz evet. orada. Ama hayır diyemezsiniz. Neden? Yine aslında dönüp dolaşıp aynı yere geliyor konu. Hı -hı. Kendi özbenlik değeriniz, özsaygınız düşükse eğer e, size gelip işte sevgi bombardımanıyla işte hediyeler yağdıran, aşk mesajları yağdıran birisi çıktığında karşınıza o sevgi açlığı sizi o sevgiyi orada tutmaya zor. Dolayısıyla ne yapmaya başlayacaksınız? Bir süre sonra o bombardımanı, o gelen yoğun sevgi akımını kaybetmemek için e, oranın istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorken, bunun için çabalıyorken, onu kaybetmeme çabası içerisindeyken bulacaksınız kendinizi. Hı hı. E, arkadaşlık ilişkilerinde de var böyle şeyler. Burada en temel şey aslında manipüle ediliyor muyumdan çok bak bence bakacağımız şey. E, çok demeyeyim de en az onun kadar bakmamız gereken şeylerden bir tanesi manipüle ediyor muyum? manipüle evet. edilen yani şu mu manipüle eden miyim edilen miyim hayır ikisi birden yani, yani hem manipüle, manipüle edilenim e evet olarak düşünüyorsun evet. evet. ama ben de bunu yaparken karşımdakini manipüle ediyor olabilir miyim olabilir miyim bir evet soru. Çünkü, bunu nasıl anlayacaksın çünkü bu asla tek taraflı olmuyor ha, tuba mesela. yani manipüle ediliyorsam bir yerlerde manipüle ediyorum mutlaka ee, çünkü her ilişki karşılıklıdır yani o manipülasyonun içinde de başka türlü dur durmanın bir yolu yok manipüle edilmemenin tek yolu vardır ee, manipüle Manipülasyonun manipülasyon kelimeler üzerinden yapılan bir şey. Konuş yani konuşarak manipüle ediyoruz birini. Hani jestlerle mimiklerle falan da yaparız ama en Aha temelde iletişim, evet, iletişim üzerinden yapılan bir şey. O manipülatif iletişimin içine hiç girmemektir. Başka yolu yok. Çünkü manipülasyonu yenemezsiniz. Çok ee, önemli bir cümlesin. Evet. Bir dakika manipülasyonu yenemezsin. yenemezsiniz. Neden evet? yenemezsiniz? E, çünkü gerçek değil. Çünkü hmm. muğlak alanlarda olur manipülasyon. Hmm. Çünkü netlik sevmez manipülasyon. Hmm. Ee, öyle mi değil miyi sordurur ya sana. Evet ben öyle demedim ki hmm. der değil mesela. mi de anladın Seni ki? Seni muğlak alana çeker mutlaka. Nasıl yapar mesela bunu? Ee, sen bir konudan bahsetmek istersin. Incindiğin bir şeyi söylemek istersin. Ee, o incindiğin şeyi işte ifade ettiğinde ya sen bana bunu yaptın ve bu beni incitti dersin. O hemen arkasından ama sen de bana şunu yapmıştın der mesela. Bunu hepimiz yapıyoruz. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet ama. Bakmayın de, hepimiz evet. manipülatörüz evet. aslında. O, bu, bu bir manipülasyon evet. mesela. Orada da niye şu Ya tamam yaptım da, sor bakayım niye yaptım Hı -hı. olayı. Sor bakayım niye yaptım? Sor bakayım sen yaptırdın bana ben bunu. Ben yaptırdın. Ya i̇şte zaten manipülasyonun şeyi bu, temeli bu senin evet. söylediğin. Ben yapmıyorum, sen evet. bana yaptırdıyorsun. E, dolayısıyla işte ya da ne yapar? E, i̇şte tehdit etmeye başlar o zaman. Ha sen sen bana kırıldın. Ya da işte nasıl diyeyim? Cep telefonunda bir mesaj yakalarsın çok da hoşuna gitmeyen partnerinin diyelim ki hı hı. ondan sonra bunu ifade edersin. Ya ben böyle bir şey gördüm diye konuşmak istersin. Sen benim cep telefonumu mu kurcalıyorsun? Ha, değil mi? Yani kişisel alanına saldırmış oldun o yüzden bilgiyi ya hak bir etmiyorsun. Ya bir dakika. Ya bir dakika tamam onu da konuşalım gerekirse onu konuşmayalım demiyorum. Evet o da belki problematik bir davranış ama şimdi değil. Yani şimdi sıra bende. Ben sana bir şey soruyorum. Ayağın... Senin sorunun cevabını da vereceğim mesajı evet. vermeyiz. Bu arada korunma yani... tekniklerini anlatıyorsun. Bu evet. Çok güzel. Geç, ge geç, durayım geç, mı? Geçerim geçim. Hayır harika gidiyorsun. Hiç evet. müdahale edip manipüle eden bir sunucu değilim. <gülüyor> evet. Çok ee... güzel gidiyorsun manipül. Yani şöyle e, bunu da konuşalım gerekirse benim sana yaptığımı da konuşalım gerekirse sonrasında. Hı. Ama şu an konu bu değil. Evet. Yani manipülasyondan korunmanın önemli tekniklerinden birisi de budur. A ayağınızı oradan çekmeyeceksiniz. Yani... Bu, hayır, şu an fark bu ettiğiniz şeyden vazgeçmeyeceksiniz. Evet, aynen. E, kırıldığınız, incindiğiniz şey her neyse, suçlamadan, yargılamadan, bunu bir açıklığa ve netliğe kavuşturmak için orada o konunun üzerinde ayağınızı sabit tutacaksınız. Karşı taraf sizi manipüle etmeye çalışacak. Yani ee, mesela terapide e, manipülasyonun önüne geçmenin terapist olarak en önemli teknikleridir bunlar. Yani sabit durmak, net durmak. E, çünkü danışanlar da manipüle etmeye çok. çalışıyorlar terapide. Yani sizin getirmek istediğiniz noktalarını öyle bir noktaya getiriyor ki eğer profesyonelleşmemişsen bu alanda seans biter ve sen hala alacaklarını alamamışsındır danışandan. Evet. evet. Ee, yani o yüzden hani o manipülasyon karşısında bir kere e, şu çok önemli bir şey. E, ne yapıp edip Bizi izleyenler e, ya da bu sonrasında dinleyecek olanlar için söyleyebileceğim şey e, duygu regülasyonumuzun, duygu düzenlememizin çok çok iyi olması lazım. Çünkü manipülatif kişi e, saldırgandır. Yani açık ya da gizli fark etmez. Çünkü amacı size, seni kışkırtmak ve o manipülatif diyalogun içerisinde seni çekmektir. Çünkü bunu yaptığında kendi istediği noktaya gelecek hikaye. Şimdi onun istediği noktaya, sen oraya girdiğin an onun istediği noktaya gelmesini garanti ettim. Senin yapacağın tek şey sabit bir şekilde durmayı başarmak. Abi avcı öyküsü gibi ya dinlerken. Aynen öyle. Yani yazık zavallı. Evet. Orada bir avcı var resmen av olmamak evet. için çabalıyorsun. Evet. Ne zor mu insan ilişkileri yahu? Zor yani bu yüzden de kendine yaptığın yatırım çok kıymetli bir şey yani. Artık nefes egzersizimi yapıyorsun, kendi ibadete mi veriyorsun, ondan sonra ne bileyim yani işte mindfulness mı yapıyorsun, yoga mı yapıyorsun, her ne yapıyorsan yapıyorsun. Kendi merkezinde durmak ne demek? Bunu öğrenmek zorundasın manipülasyondan korunmak yani için. dengeni korumak. Evet. Değil mi? Evet. Ayaklarının yere sağlam basması lazım yani. Hani devam edeceğiz örneklerle de. Peki böyle hani manipülasyon tekniklerinde genelde öfkeyi de kullanılıyor yani. Türkiye'de evlilik üzerine çok çalıştığımız için danışanlar üzerinden, ama tabii çift maalesef olmuyor, hep kadınlarla çalışıyoruz. Ee, öfke ile manipüle edilen kadınlarla dolu ülkemiz, Borktum, bunu görüyoruz şey çok fazla. Çok. Niye bu kadar yaygın öfkelim manipülasyon? Yani biz erkek çocuklarımıza bunu nasıl aşılıyoruz, nasıl öğretiyoruz? Kadınların da kullandığı manipülasyon tekniği olarak küsme. Surat tasma çok yaygın. Bak bu iki dersen ben şu an bunun istatisini veremem sana bilimsel olarak. Hı. Ama sahada danışan gördüğüm için aldığım e, geri bildirim bu. Ya da etrafımdaki gözlemlediğim evlilikler. Yani ben de e, teorik kitabı bir cevap veremem ama sen söyleyince aklıma iki tane şey geldi. E, bir davranışsal öğrenme yoluyla bunu öğreniyoruz. Çünkü işte atalarımız, ata erkekli toplumda büyümüş olmamızın getirdiği bir şeyle e, erkekler kendilerini ve yapmak istedikleri şeyleri, yaptırmak istedikleri şeyleri genellikle öfke yoluyla yaptırabiliyorlar. Güç kullanarak, fiziksel güç kullanarak yaptırabiliyorlar. Yani öyle olmuş geçmişten beri. E, kadınların da tekniği. Ee, i̇şte küsmek. Ellerindeki araç bu çünkü. Bilebildikleri araç bu. Ee, anne babalarından annelerinden daha doğrusu böyle görüyorlar. Bu davranışsal öğrenme ile gelen kısmı. İkinci aklıma gelen de manipülasyonu e, öğrendiğimiz iki şey var aslında. Bir tanesi bu manipülatif ilişkide o manipülasyona maruz kalan taraf oluyoruz çocukluğumuz boyunca. Daha sonra da manipüle etmeyi öğreniyoruz. Manipüle, yani, manipülatif öğrenilen dönüş, bir şey o zaman. Tabii ki. Yani tabii ki öğrenilen bir şey. Yani manipüle etmeyi, manipüle olmayı, manipüle olmak da öğrenilen, öğrenilen. bir şey bu arada. Modelle alıyoruz. Evet, kesin, modelle alıyoruz. Bize davranış biçimimiz, bize davranıldığı şekliyle e, ayrıca sevgi nesnemizi kaybetmemek için manipüle olmaya boyuna çocuk çocukken. Hmm, hmm. E, daha sonra o e, patern e, bizimle yetişkinlik hayatımıza kadar geldiği ve başka ilişkilenme biçimini bilmediğimiz için de e, manipüle olmaya devam ediyoruz ki bir kaybetmeyelim. Çünkü ilişki çok temel bir ihtiyaç. Çok kilit bir şey geldi aklıma. Hı hı. Yani bizim böyle tabii spontan ve canlı dinamik olduğu için program e, içerikte olmayan ama senin söylediğin beni şuna götürdü. Acaba çocuk yetiştirirken ödül ceza yöntemi manipülasyonun temelini oluşturuyor olabilir mi? Evet. Ödül ceza yöntemi de oluşturuyor. Sevgiyi kesme, sevgiyi kesmekle tehdit etme, bunu yaparsan seni sevmem yani gibi cezalandırma ve tehdit etme İfadeler. ifadeleri de bunu getiriyor. Değersizleştirme, aşağılama anne babaların çok yaptığı şeylerden bir tanesi. İşte başarı başarısızlık üzerinden yapılan şeyler. Ya da aşırı hepsi... aşırı başa çıkarma. Ee, çocuk merkezli evlilik. İşte o iki, o da başka türlü manipülasyona götürüyor. Bu işte çocuk. zaten iki yolu var öğrenmenin dedim ya. Bu da ikincisi. Bu söylediğin şey de ikincisi. Yani asla sınır konmayan çocuklar. İstediği her şeyi almış, istediği her şeyi yapılmış, şımartılmış, hiçbir şekilde sınırlarını bilmeyen, herkese istediğini yapabil, yapabileceğini düşünen <gülüyor> ve günün sonunda da kendi istediği olmayınca işte Eçim öfkesine yaşam. evet e, hakim olamayan çünkü engelleme kapasitesi gelişmemiş, erteleme kapasitesi gelişmemiş bir takım yetişkinler e, oluyorlar sonra. İstedikleri olmadığında da öfke yoluyla, öfkeyle korkutarak e, bir ötekini kontrol edip kendi istediğini yaptırmak. Hmm. işte şantaj olur bu. Yani en uç noktası işte... Sırlarını ifşa etmek olur, arkadaşlıkta ya da işte partner ilişkisinde de olabilir. Ya da daha hafifinden işte oturduğun hazırladığın sofraya oturmamak olur. Ondan sonra işte vesaire terk etmek olur şu bu olur falan filan? Evet Peki o zaman hani çocukluk döneminde de duygu regülasyonu çocuklukta almamız gerekiyor bizim. Yani evet yetişkinlikte duygu regülasyonumuzda bir sıkıntı varsa bunu e, bir şekilde öğreniriz yardım alırız destek alırız okuruz iyi Hı -hı. ama çocukken bunu öğrenemediğinde belli bir süreç geçiriyorsun Hı -hı. yani bunun bedelini ödüyorsun sonra fark ediyorsun şimdi biz çalıştığımız zaman danışanlarımızda görmüyor muyuz hani ergenliklerini çok çalkantılı geçmiş önergenlik çocukluk dönemi duygu regülasyonu duygularının farkına bile varmamış bugüne kadar Bu yetişkinlerle çalışıyoruz şu an o yüzden o çocuklukta duygu regülasyonu sağlamak önemli ama ebeveyn benim bundan haberi olmalı ki hı hı. çocuğunun da haberdar etsin öyle değil mi? Peki şimdi Ayşenur'a söyleyeceğin şey ne olabilir? Ayşenur birçok şey yorum değerlendirme yaptık mı? Ayşenur defterini kapatıp izleyenlerimizin defterlerini açmaya başlayacağım sorun cevaba. Mi? Biraz <gülüyor> hızlı ilerleyeceğim. E, çözüme yönelik konuşacağız. Yani ben korunma yolları demek istemiyorum ya. Çünkü niye bir insan manipüle ettirir kendini? Niye hı hı. ettiriyorsun? Niye izin verir? Niye sürekli şikayet ediyorsun? Hı hı. Tamam sana bunu yaptı, şunu yaptı. Niye yaptığını kendine soruyor musun? Niye yapar halde bulduğunu? Bu kısmın bence korunma yollarından ziyade manipüle eden de edilenin de bu çözümü görmesi için bence çok güzel tavsiyelerini hmm. olacak. Hmm. Ee, ondan sonra Ayşenur'a mı geçirelim? Önce mi Ayşenur'a Çok karışık sordum. <gülüyor> Neyse toparlarız <gülüyor> sorun değil. Ee, şöyle, e, şu Ayşenur'a önerilerimiz nedir? Ee, Ayşenur bir kere hayır diyemiyor demiştin. Ayşenur'un hayır demeyi öğrenmesi gerekiyor. Ama hayır demeyi öğrenmesi için önce neden hayır diyemediğini bir anlaması lazım. Çünkü hayır diyememe sebebim, sebeplerimiz farklıdır. Yani işte ben yargılanmak istemediğim için hayır diyemiyor olabilirim. Sen sevgiyi kaybetmek istemediğin için hayır diyemiyor olabilirsin. Bu ikisi farklı. Yani sen sevgiyi kaybetmek istemediğin için hayır diyemiyorsan eğer kendi sevgi açlığını fark edeceksin. Bunu kabul edeceksin. Sonra bununla ilgili çalışmaya başlayacaksın. Kendi sevgiyi aç kalmış parçanı bulacaksın, gidip onu tamir edeceksin, onunla ilgileneceksin, onunla haşır neşir olacaksın ve onun sevgi ihtiyacını dürüstlükle ortaya koymasını sağlayacaksın. Ee, yani birine hayır de diyemeyip onun isteklerini gerçekleştirerek değil de benim sevgiyi aç bir tarafım var bana daha çok sevgi gösterebilir misin diye sorumluluğu Bu alacaksın. Ortaya gelmesi çok büyük bir farkındalık evet. bir insanın. Evet ama yani e, o noktaya kadar gelmesi belki e, zaman alabilecek bir şey ama en azından sevgiye aç olduğunu fark edebilir. Bu, bu iyi bir başlangıç. O zaman Ayşenur kendisine şu soruyu soracak. Hayır dediğinde ne olacağından korkuyorsun? Evet kesinlikle. Değil Hayır dersen yalsın. ne olur? Hı -hı. En kötü ne olur? Hayır dersen. Evet bu belki de o hani boşlukları nerede var boşluklar, evet. o kapıya götürecek Hı -hı. onu. Ee, ve onun dışında eşini nasıl buluyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Yani eşi e, şöyle di, bir kere diyalogsuz bir ilişki ee, yani eş de partner de e, buna çok yardımcı olan bir partner değil. Yani işte annem böyle istiyor yapsan ne olur bak yarın ölüp gidecek kadın ondan sonra işte sonra vicdan azabı çekeceksin ee, gibi bir yaklaşım da aslında yani yeni çocuk. Sahibi olmuş anne olmuş bir kadın var orada onun ihtiyaçları var onun zorlandığı bir şey var belli ki her ne kadar kendi değerlerine ters olsa da dolayısıyla pek empatik bir eş değil açıkçası evet. doğruyu söylemek gerekirse. Ee, ne yani, yapabilir bu eşle? Açılır mı daha bu şey değişebilir. Çünkü bak neden bu geliyor geliyorum biliyor musun? hazır. Yine ülkemizde çok yaygın. Kadınlar böyle problemler yaşadığında kayın valide, kayınpeder, görümce, elti vesaire eşleriyle alakalı, eşlerinin kök ailesiyle alakalı bir sorun yaşadıkları zaman bir baskı, stres olduğunda eşlerinin de manipüle etmeye çalışıyorlar. Onlar da eşlerini manipüle ediyor. Arada yine eşi oluyor ne oluyorsa. Bence adamların bir sağlam olması gerekiyor bu anlamda. Yani farkındalığının da olması, eşini, ailesini herkesin bir böyle eksiklerini gediklerini, neyi neden yaptığını fark etmesi çok önemli. Çünkü maalesef bizde yönetici pozisyonda olan erkek daha çok Hı -hı. aileleri, iş, iş, ilişkileri. E, çünkü hiçbir gelin kayınvalide bireysel kocasından bağımsız bir ilişki kurmuyor ki. Çok nadir görüyorum ben. Hı -hı. Kocasından bağımsız, farklı bir ilişki yani bir birey gibi yetişkin Yetişkine ilişki. İlişkimiz sadece senin oğlun benim kocam üzerinden yürüyor. İşte aslında çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü mesela burada eşin e, çok e, patolojik ve birbirini yiyen bir işte gelin kayınvalide yoksa ortada e, o ilişkiye hiç müdahil olmaması gerekebilir. Yani e, üçüncü bir kişi girdiğinde çünkü ilişkinin içerisine işler çok daha çetrefilli hale geliyor. Ne açıdan? O araya giren üçüncü kişiye biniyor bütün yük. Yani kadının yükünü de kayınvalidenin yükünü de bu adamcağız çekmek zorunda. Burada kendisine manipüle edildiğinde yani kayınvalide işte karısını şikayet ediyor. Ayşe'nin şöyle yaptı böyle yaptı. Burada adamın anneyi durdurma şekli çok önemli. Hı hı. Çünkü burada doluyorsun sen. Orada Bence Ayşenur bir şey yapması gerekmiyor o an için. Orada ilişki çünkü oğul anne, ana oğul arasında bir geçen bir diyalog var. Buraya Ayşenur müdahale ettirmeye çalışan bir kayınvalide var. Öyle değil mi? Manipülasyonu da böyle harita gibi çizdik şimdi. Bir dakika projelendiriyoruz savaş meydanına gider gibi anlatıyoruz ama burada çünkü eşlerin beyefendilerin bunu duyduktan sonra annem şöyle şöyle olmuş üzülmüş git bir onla konuş gibi aracı olmasından bahsediyorum. Olmaması gerekiyor. Anne bu mesele beni ilgilendirmiyor. Gelinden bir beklentim varsa sen söyle ya da beraber konuşabiliriz. Benim ben bu konuda hani benim yapabileceğim bir şey yok gibi bir şey söylemesiz lazım ama anne ebeveynler, kök aileler daha çok şey bekliyor. Kızın ailesinden de bekliyorlar bazen böyle damat için. Hı hı. Öyle değil mi? Evet ya yani burada çok temel bir mesele var aslında. O da şu birbirimizi şahsiyet olarak algılamıyoruz. Evet evet evet. Ee, yani hep doğru bir şey. Söyleyeyim. Evet hepimiz hepimiz ayrı bir şahsiyetiz aslında. Ee, ve işte hepimizin belli değerleri var, ilişkilenme biçimi var. Öyle ya da böyle. Dolayısıyla ben birini nasıl ilişkileneceğim kendim seçebilirim. Hı hı. Ee, ve benim seçmeme izin verebilir. Bir çatışma yaşadığımda da bunu çözme kapasiteme güvenilmesini beklerim. Evet. Dolayısıyla orada karşılıklı bir şey var aslında. Bu şahsiyet olarak görmeme geleneksel toplumdan gelen bir yanıyla bir şey. Bütünüyle kötü bir şey mi bilmiyorum ama şahsiyet olarak görmeme kısmı bence çok problem yaratan bir Bence şey. bu dini ee, anlamda bizim inanç değerli dünyamıza da aykırı bir şey. Görmemek. Evet tabii ki görmemek. tabii ki kul olarak, bireysel olarak irade çünkü buradaki temel mesele. Yani ben irademi neden yana kullanıyorum? Bunu yapmaktan ya da bu iradeden ben sorumluyum ve ben bu sorumluluğu almak istiyorum, taşımak istiyorum. Ama sen ne benim şahsiyetime ne irademe ne almak istediğim bu sorumluluğa saygı göstermiyorsun. Yani dolayısıyla burada zaten işler bütünüyle karışmaya başlıyor. Yani işte o adamcağız annesine diyebilse ki, anne, bu Ayşenur'un seçimi. Ee, onun ne yapacağına ben karışamam. Onun senin ilişkisine ben evdeki karışamam. Evdeki düzeninden benim haberim yok. Ruh halini bilmiyorum. Hı -hı. İşe gidiyorum. Hı -hı. Senin beklentini orada onunla irtibata geç. Çok güzel. Evet. Tavsiyeler veriyoruz böyle. Evet. Seviyorum. <gülüyor> Peki. Çünkü bu kayınvalideye de öğretecek bir şey. Başta kayınvalide buna alınabilir. Evet. Ama kayınvalide açısından da patolojik. Çünkü hayatında belki bütün ilişkilerinde bunu Öyle yapıyor. Yaptık. Yani bu neredeyse fitne gibi bir şey bu arada. Yani oraya kadar varıyor işin ucu. Evet. Üçüncü i̇şte yeni işin anlamda bizi, değil ilişkiler. mi? Yeni anlamda bizi günaha çeken götüren Hı. şeyler. İşte i̇yi niyetli gibi görünen işte Alman atasözü müydü ne cehenneme giden yollar iyi niyet Bazen, taşlarıyla evet, döşelidir evet, evet. diye. Ve burada da öyle bir şey var aslında çok iyi niyetli gibi görünüyor ama eşle, eşiyle oğlunun arasını bozuyor aslında belki farkında bile olmadan. Ve aslında oğlunun burada belki bir anlığına annesinin kalbini kırmayı gözü alarak yaptığı o sınır koyma pek çok şeyi kurtaracak. Bence annesinin ahiretini de kurtar. Evet, zaten onu da kastederek söyledim. Evet. Onu da kastederek söyledim. Kesinlikle. Tabii ki, tabii. Şimdi e, madem Ayşinur defterini kapatacağız, evet kapattık. Biraz ne güzel söylüyorum kendi kendime kapatacağız, kapattık. Soruyu soruyorum, cevap veriyorum. Birazdan adım adım insan, işte burada geldi adım adım insandan. E, sorularınızı alacağız, ama. Korunma yolları demiyoruz, çözüm yolları. Manipülasyonu yapan ve mağdur. Yani maktul mağdur mu denir? O anlamda ne öneriyorsun? Genel bir çerçeve çizelim. Ee, yani çok ağır manipülatif durumlar var gerçekten ne yazık ki. Bunlarla ilgili şöyle, manipülasyona gerçekten ciddi o narsistik manipülasyona maruz kalan kişi, neden önemli problemlerinden bir tanesi bunu ispat edememektir. Gaslight, diye Eşler. bir şey var. İşte bu bir 30'larda bir işte gaz lambası diye bir oyunda işte kadın adam karısının deli olduğuna ikna etmeye çalışıyor işte bir gaz lambası metaforu üzerinden ve kadın da hakikaten delirdiğini düşünmeye başlıyor bir yerden sonra ama araya üçüncü bir kişi giriyor. Bir dedektif giriyor ve aslında kadının deli olmadığını, adamın manipülasyon yaptığını açığa çıkarıyor. Böylece de Kadının hayatı kurtulmuş oluyor. Şimdi mesela gerçekten ağır manipülasyona uğrayan insanların en büyük problemlerinden bir tanesi bunun çevrelerine anlatamamak. Çünkü ağır narsistler nasıl göründüklerini çok önemsedikleri için dış dünyaya kendilerini çok iyi lanse edebilirler, çok iyi tanıtabilirler. Hı hı. Ama içten içe bu manipülasyonla karşısındaki kişiyi yiyip bitirebilir. Gerçekten deli olduğuna inandırabilir. Ben şizofren miyim diye düşünmeye başlayabilirsin bir yerden sonra. O yüzden en önemli şey e, mesela bu tür diyalogları üçüncü bir kişi şahit tutabilmek mesela. <gülüyor> Çok evet, önemli değil mi? Evet. Varsa böyle bir imkan. Çünkü gerçekten insan iki, o ikili diyalogun içerisinde net göremiyor, e, net göremiyorsun hı hı. ve kendinden şüphe etmeye başlıyorsun hakikaten. Ben bende mi problem var acaba? Hele de çocukluk yaşantın zaten buna teşne bir yaşantıysa. Evet. E, dolayısıyla hani kendi değerlerinden emin değilsen, kendi işte e, suçluluğundan ya da işte yeterliliğinden emin değilsen, orada hikaye çok karmaşık bir hale gelmeye başlıyor. Bu birincisi. İkincisi netlik yani manipülasyon muğlaklığı sever muğlak alanlarda manipüle edilebilir ancak yani e, çünkü net bir konudan bahsediyorsak biz işte bugün burada manipülasyondan bahsediyoruz öyle değil mi bunun mi yok yani e, ama işte sen birdenbire ya ne alakası var biz manipülasyon demedik ki diye e, başlarsan eğer burada işte şahit olan başka insanlar olmasa ben ne yapacağım? Kendinden şüphelenim. bir kişiyi Allah Allah asla inandıramam. Ben ki bendeymiş. Evet yani dolayısıyla şahitlik çok önemli bir şey. Yani hani, dinen de öyle ya e, aslında ne kadar anlamlı yani şahitliğin çok önemli olması. Iki, ya, gerçek İslam'ı yaşamak sanırım. Gerçekten İslam'ı yaşamış olsak biz toplum ve dünya olarak bugün bu psikolojik sıkıntılar e, mağdur edenler ve mağdur e, olanlar. olanlar açısından olmayacak. Bunlar kalkacak. Aslında. Evet yani İslam'ın özü gerçekten çok e, şey bir şey. E, psikolojik sağlamlık e, içeren bir şey. Evet. Hı hı. E, dedin ya burada şahitler olmasa ben orada kaldım. Güzel evet, devamlı şahit gerektiriyor. Şahit gerektiriyor. Yani bu diyaloglara mümkünse birini yani. Hani bu karı koca ilişkisinde belki çok kolay olmayabilir ama iş ilişkilerinde, ikili ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde vesaire falan üçüncü bir kişinin şahitliğinde bu diyaloglara ve tartışmalara girilebilir. Bir hakem belki gözetiminde girilebilir. Ya da yazılı mesela. Bu insanlarla yazılı çalışacaksınız. yazı, yaz, yani Somut olarak yazacaksınız ne olduğunu. Çünkü öbür türlü o manipülasyonu gerçekleştirir ve ruhunuz bile duymayabilir. Dediğim gibi üçüncüsü de netlikten asla vazgeçmemek. Yani o mülakalana çekmeye çalışacak sizi, siz net alana. Ama en iyi çözüm bu kadar ağır manipülatif insanlar için e, kesinlikle o diyaloğu kesmektir. Başka yolu yok. Kesmek. Evet iletişimi kesmek. Şimdi i̇letişimi kesmek olarak algıladığında diyecek ki boşayım yani kocamı karımı. Hayır şimdi bu kadar yakın ilişkiler için demiyorum. Yani genel olarak hayattaki yani e, nasıl diyeyim. Daha somut alanlarda iletişimde kalmak. Evet, daha, tabii daha somut alanlarda iletişimde Çünkü kayın kalmak. Çünkü kayınvalidesi, kocası, karısı, kardeşi, abisi hı hı. iletişim her zaman olacak. Hı hı. Ama muğlak dediğimiz soyut alanlarda muhabbet veya paylaşım yapmak, iş ortaklığına girmemek, hı hı. birlikte tatil planı yapmamak evet. gibi. Ama havadan, sudan, günlük işlerden bir filmi konuşmaktan hı hı. değil mi? Hani bu tarz iletişimde kalmak sanki güvenli liman gibi buralar. Evet, evet. Yani yüzeysel. Somut ondan sonra zaten şöyle manipülatif kişinin o manipülasyona e, başladığı an aslında hissedilir. Böyle bir tedirgin olmaya başlarsın o rüzgar gelmeye başlar yani orada onu fark edip durdurabilmek aslında. Yani, Okey sen öyle diyorsan öyledir. De geç. De geç. Hı -hı. Aynen. Her dediğimize inanmıyoruz demiştim. Peki <gülüyor> evet. Pekala. Şimdi sevgili Makbule demiş ki sosyal medya hesabımız adım adım insana. sizce duygusal manipülasyondan korunmak mümkün mü? Hı -hı. Böyle bir soru sormuş. Bak gelen e, enteresan e, yorumlar var. E, Umarım mümkündür diyor. Kesin bizi izliyor Kübra Hanım. Evet yöntemi de irtibatı kesmek demiş. <gülüyor> Mesela burada irtibatı kesmek demeyelim de düşün düzenle ile irtibatı kesmek Aslında en şey nokta nasıl diyeyim en işin içinden çıkılamaz Şu nokta mı? yani biz kendi ne psikolojik nokta? sağlamlığımızı ne kadar arttırıyorsak ne kadar kendi merkezimizde durmayı biliyorsak zaten bu tür tipler bize gelmeyeceklerdir Tuğba yani bizim ne kadar yani şey gibi böyle işte hani büyü nazar vesaire falan da şey e, gelirmiş ya daha çok işte psikolojik daha düşük enerji daha düşük Hı -hı. insanlar. Yani biz ne kadar kendi Evet yani biz ne kadar kendimizi daha kendi merkezimizde tutmayı biliyorsak, Olsak, psikolojik esnekliğimiz sağlamlığımız tamsa özgüven duygumuz benlik duygumuz kendi sınırlarımız değerlerimiz netse kendi içimizde varlığımızla ilgili bir problemimiz yoksa zaten böyle tipler gelmez sana çünkü sende çalışmayacağını bilir o şeyi. Tabii. Orada çünkü besleneceği kaynak sen değilsin. Hı hı. Ben manipülasyonu şeye ben soyut bir av avcı örneği verdim ki başında programın. Yiyor seni. Manipülasyon tekniği karşıdaki yiyip bitiren bir şeydir. Hı hı. Ee, belli bir zaman sonra yiyip bitirdiğinde bir şey kalmadı ama yeni bir av arayacak. Dolayısıyla sen onun e, dişine göre değilsen seni yemekten vazgeçecek. Yani bu teknikleri uygulamaktan vazgeçecek. Seninle plan yapmayı o istemeyecek zaten. Aynen öyle. Yani. Dolayısıyla evet. ayrıca, ayrıca kurtulmak için bir şey yapmana da gerek kalmayacak yani. ne kadar önemli. bir En temel noktasını evet. ana fikri söyledik evet. ama izleyenlerim hala diyor ki kurtulmak korunmak mümkün mü dediğimizde. Mümkün değil diyenler var. Şöyle bu eşin olunca pek de mümkün değil. Evet. Yani işte orada eş ilişkisini nasıl düzenlediğimize de birazcık bağlı. Aslında şöyle gerçekten kendi psikolojik sağlamlığını, kendi değerini fark etmiş, tamamlamış, buna emek harcamış, bunu güçlendirmiş birisi hı hı. o eşi de ıslah edebilir. Hı. Evet. Güzel bir şey bu. Evet çünkü Ama nasıl olacak yani. Evet yani yıpratıcı bir şey, kolay bir şey değil bu söylediğim. Ama biz ne kadar kendi yolumuzu yürüyorsak kendi benliğimiz içerisinde memnun bir haldeysek çünkü eş bu şeylerin işe yaramadığını. Yani nasıl biliyor musun? İlişki çok karşılıklıdır. Yani etki tepki meselesidir. Şimdi o eş bunu yapıyor, bu bir tepki alıyor çünkü karşıdan alışkın olduğu ilişki kurma biçimi o. Ama sen o ilişki kurma biçiminin dışına çıktın. Ne yapacak eş? Başka bir ilişki kurmak zorunda kalacak o zaman seninle. seninle. İletişim kurmanın yolunu da göstermek. Evet e, yani illa bunu yapmak istiyorsak diye söylüyorum buna enerji sarf etmek şahsen ben istemem. Hı hı. Tabii bu ciddi ee, anlamda yıpratıcı bir şey. Evet ama bunu yapmanın da yolu var onu söylüyorum. Hani asla yapılamaz gibi Hiçbir bir şey e, değil yani. Hiçbir sokak çıkmaz değildir. Bizim mottomuz da adım adım insanda. Evet. E, zorlasa da yine çıkmaz sokak yok. Yine var bir şeyler diyoruz. Peki e, ben sosyal medyadan gelen DM yoluyla mesajlar var. Hı -hı. İsimsiz okuyacağım bunları. Onların e, bir de şunu söylemek ah, istiyorum. Evet. Son olarak bunu ekleyeyim. Yani şöyle her insanın bir takım arızaları var ilişki kurduğumuz ve kuracağımız ve kurma ihtimalimiz olan. Özellikle partner ilişkileri çok bu anlamda şey ilişkiler Tuba nasıl diyeyim... E Söyleyemedim Ama ateşli yani ateşli derken çok hızlı tetiklenebildiğimiz ilişkiler. Çok çabuk çok çabuk için duygunun içine, içine girdiğimiz, çok yoğunlaşabildiğimiz evet. o duygunun içerisinde ilişkiler. Çocukluk yaşantılarımızdan gelen şeyleri çok hızlı ateşleyebiliyor ve tetikleyebiliyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Her, her ilişkide bunu yaşayacağız biz. Bundan kaçmanın bir yolu yok. Bunu duygusal manipülasyon olarak bakıyorsak eğer o zaman bundan çıkmak zor vesaire gibi kalıplarla çok daha içinden çıkılmaz hale getirebiliyoruz bu mesele. Kendine ama odaklanmak. Kendimize odaklanmak o başka bir şey daha başka bir şey söyleyeceğim Hı. burada ee, yani yine biraz böyle bir e, şey. farz, evet, farklı bir şey söyleyeceğim ben bu adamı ya da kadını seviyor muyum? Hı. Seviyorsan yani, manipülasyona uğrayabilirsin. Hayır, uğraş, bununla uğraşabilirim. Bununla emek verebilirim. Güzel. Yani devam evet. mı tamam mı kısmının sorusu. Evet, sorusu bu. Kesinlikle bu. Çünkü herkes irili ufaklı bir takım sorunlar getirecek zaten. İlişki başka türlü olmuyor. Yani ilişkilerin içerisinde iyileşiyoruz ama emek vermek lazım iyileşmek için. Evet. Yani Dolayısıyla sen bu emeği vermeyi hak ettiğini düşündüğün, bu emeği vermeyi istediğin, sevdiğin biriyle mi birliktesin? Önce bu sorunun cevabını ver. Sonrası oluyor zaten, olur. Sonra şikayet etmeyi kesecektir diye düşün. Olabilir, evet. Peki hala Instagram hesabımızı açtık. Lütfen okuyun isimsiz demişsiniz. Özellikle diyorum, bakın bazen unutuyorum programda ama daha dikkatli olacağım artık. Ee, ben kaybetme korkusundan, kıskançlıktan dolayı eşim terk etti. Bir aydır annesinin evinde, bu bir hanımefendi mi acaba? Evet bir hanımefendi. Şimdi annesinin evinde sonra beni arayıp benim olduğum yere eşyaları topla gel dedi. Buraya gelmezsen boşanırız dedi. Bu manipülasyon mudur? Kesinlikle manipülasyondur. Müthiş bir manipülasyon. Ne söylersin bu hanımefendiyi? Ee, hikayenin başını tam anlamadım. Hikayenin ee... başı şu dedi ki. Benim kaybet, ben demiş kaybetme korkusundan kıskançlıktan dolayı eşim terk etti. Eşi yani, terk ediyor. Eşi terk ediyor. Aa, Beyefendi kadın kıskanç yere olduğu için diyor. kaybetme korkusu olduğu için bir sıkıntılar yaşanmış hı, belli. Hı. Adam da terk etmiş hı. annesinin evine gitmiş. Ve diyor ki e, o beni arayıp benim olduğum yere eşyaları topla gel dedi buraya gelmezsen boşanırız manipülasyon mudur diyor. Evet bu manipülasyon yani içeriğin ne olduğunu hala net anlayamadım çünkü zaten çünkü. çok açık değil o yüzden çok yanlış bir şey söylemek de istemiyorum çünkü iki kişinin de farklı zemikleri var muhtemelen bu ilişkinin içerisinde ama anladığım eşin kaybetme korkusu var çok yoğun bir şekilde bununla ilgili daha açık konuşmasını talep edebilir mesela eşinden. Ne yaşadığı, işte bu kıskançlık ya da kaybetme korkusuyla ilgili daha dürüst olmasını, daha kendi duygularını e, ifade etmesini talep edebilir ya da isteyebilir. E, eşyalarını alıp gitmesi e, bütün o sorunu görmezden gelmesi anlamına gelir. Çözüm bu değil. Çünkü. E, çözüm asla bu değil. Çünkü aynı döngüye tekrar girecekler. Evet belki seviyorsa eşini gerçekten az önce söylediğimiz gibi. Hı hı. Evet toplayıp ben seninle gidebilir. Hayır, toplayıp gidebilir de, demiyorum. E, i̇stiyorsa yine gitsin. O, ben karışabileceğim bir şey değil ama en azından şu sorumluluğu almalı. Evet ben seni seviyorum ama burada çözmemiz gereken bir şey var. Bunu çözme sorumluluğunu sen de alacak mısın? Ben çözmek istiyorum. Ya eşyalarımı sen de istiyor toplayıp musun? gelme kısmından ziyade ben seni birlikte yaşamak istiyorum ama evet, gele, gele de yani senin yanına da gelebilirim gerekirse sorun ama değil çünkü. sorun bu değil evet. evet. Peki hızlı ilerleyeceğim. Çok az vaktim kalmış. Söyleyeceklerini belki bundan sonraki cevaplarda yedirirsin. Sorusu şu izleyicimizin eşime sürekli kırılıyorum. Mizacımız farklı sanırım. Ben sahne ortasında durmak isteyen biriyim. O sahnedeki gösteride en arkada oturmak isteyen kişidir. Eşim çok güzel tanımlamış. Eşimi seviyorum ama ben tez canlıyım. O ağırkanlı. O yüzden rica ettiğim bir şey yapılmadığında kırılıyorum. Ve ne olursa olsun içime atama, içime, içimden atamama huyum var. İçimdeki o yangını mutlaka dışarı kusmam lazım ki rahatlayayım. Ben de bu manipülasyon mu yapıyorum acaba doğru mu demiş. Çok dürüst bir... Başardık <gülüyor> programda bunu Gerçekten. Ya. Evet manipülasyon üzülerek söyleyeceğim ama yani çünkü her istediğimiz olmayabilir bu hayatta. Her istediğimizi alamayabiliriz. Bunu da toler etmeyi, regüle etmeyi, Hı. sineye çekmeyi zaman zaman öğrenmemiz gerekir. Çünkü her şey bizimle ilgili değil. O eş onu işte yapmaya gücü yetmiyor olabilir, yapamıyor olabilir, yapmak istemiyor olabilir. Karakteri buna uygun olmuyor olamıyor olabilir. Bunu oturup açıklıkla konuşmak, belki eşle konuşmak, bundan incindiğini kırıldığını, onun yapamama gerekçelerini, sebeplerini estemi ee, potansiyelini test edelim. Evet, evet. Son bir dakikada, manipülasyonlardan uzak durmak adına söyledin ama bir cümleyle ne mesaj verirsin? Manipülasyon mağdurlarına ve tabii ki mağdurlarına. Yani şöyle, manipülasyonun çok büyük bir kısmı sorumluluktan kaçmak demek, gerçeği inkar etmek demek. Aslında. Yani biz gerçeği görmek istemediğimiz için manipüle oluruz ya da manipüle ediliriz. Dolayısıyla gerçeğe ne kadar temas edersek, bu gerçek hem realite anlamında gerçek. bir tarafından sevilmediğimiz, sevilemeyebileceğimiz gerçeği olabilir. Evet. Ondan sonra işte belki yeterince bir konuyu... Başaramadığımız gerçeği olabilir, bir ilişkide başarısız olduğumuz gerçeği olabilir. Dolayısıyla bu gerçeğe ne kadar temas edebiliyorsak, duygularımıza dair gerçek, kendi gerçeğimiz olabilir. Ee, i̇şte duygusal biri olduğumuz, kırılgan biri olduğumuz gerçeği olabilir. Bütün bu gerçeği fark etmek, görmek, e, bunun sorumluluğunu almak, e, seçimlerimizle ilgili bedelleri ödemeyi göze almak bizi hem manipülasyondan korur, hem manipüle etme e, risklerinden korur. E, çünkü manipüle e, ederken de aslında, ee, o gerçekle yüzleşmek istemiyoruz. Kendi istediğimiz olmadığı için olayı kendi istediğimiz yere getirmeye çalışıyoruz. Her zaman hayat bize istediğimizi vermeyebilir, istediğimiz gerçekleşmeyebilir. İstediğimizin gerçekleşmemesi hatta bazen bizim hayrımıza olabilir. Dolayısıyla bunu e, içtenlikle, olgunlukla e, kabul etmek, e, bizi manipüle etmekten de manipüle olmaktan da koruyacak en, en önemli, en temel şey bence. Artık söz bile söylemiyorum üzerine. Bu kadar güzel ve verimli bir programdı ki Melek Hocam. Ağzına yüreğine sağlık ya. Sayende. E, vesile oldun. Biz vesileyiz sen anlattın. Çok da güzel oldu. Faydalı bir programdı. Bence tekrar tekrar izlenmesi gereken bir programdı. Yani TV'nin YouTube kanalına lütfen hem abone olun hem de programları tekrar tekrar sindirin. Çünkü çok önemli şeyler söyledik. İnanın bir terapide verilen çok mesajı verdik biz bu programda. Çok teşekkür ederim. Çok Rica ederim ben teşekkür için. ederim. Yine çok güzel ağırlandım sağ olun. Eyvallah. Ve efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Süreyi aştım bile o yüzden sizlere hemen en emin olanı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.